Ömer Madra ve Özdeş Özbay Herkese merhabalar. Bir iklim için daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Asalmaz. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Nuran Enbiyaoğlu'na da çok teşekkür ederek başlayalım. İklim içinde bugün önemli bir, çok önemli bir <gülüyor> yayını konuşacağız. Türkiye Ormancılığı 2022 kitabını, onun editörleri ve Ormancılar Derneği Başkanı'yla da de konuşacağız. Ama istersen Yücel, sen takdim yapar mısın? Ee, geçtiğimiz günlerde e, Türkiye Ormancılar Derneği'nin e, yeni bir yayını çıktı. Editörlüğünü Profesör Doktor Erdoğan 60'ın yaptığı, e, 11 akademisyen ve 2 uzmanın kaleme aldığı bir raporun aslında kitap, kitap, kitap haline getirilmesi. E, yanılmıyorum değil mi Erdoğan hocam beni düzeltin lütfen yanılıyorsam. Ee, şöyle e, bir inceledim kitabı oldukça detaylı. E, kendi alanında e, çok iyi olan uzman akademisyenlerin kaleme aldığı e, bir kitap. E, şimdi biraz hem kitabı konuşacağız hem Türkiye Ormanları'nı konuşacağız. Önümüzdeki dönem yangın sezonu e, malum. Geçen sene çok canımız yandı. Bu yıl bizi neler bekliyor biraz onlara da bakacağız ama... Bunu konuşurken tabii kitapta anlatılan Türkiye'deki ormanların durumu çok önemli. Çünkü her şey de belirleyici olan o. Ben öncelikle şimdi kitabın editörlüğünü yapan Erdoğan hocama bir soru sormak istiyorum. Ormanlarımızın durumu nedir? Yani kitabın isminden yola çıkarak bize özetleyebilirseniz 2022 yılı itibariyle özellikle kritik dönemlere de girmiş durumdayız ormanlar açısından. Bizi ne gibi tehditler ve tehlikeler bekliyor? Bir önce onu alıp daha sonra Hüsrev Bey'le isterseniz devam edelim. Evet Erdoğan Atmış ve Hüsrev Özkar'a da çok teşekkür ederiz bizimle. Bu programa katıldıkları için. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi şöyle, e, bu kitap nereden doğdu? Ya Ormanlar artık toplumun epey bir gündemini oluşturmaya başladı. Özellikle orman yangınlarından sonra e, çok büyük tepkiler oluyor, toplumsal tepkiler ama bu tepkiler aslında bir, e, çoğunlukla sağlıklı bir bilgiye dayanmıyor. Yanlış bilgiler var. Yani bu da epey bir kaosun oluşmasına neden oluyor. Biz bu e, kitabımızla aslında uzmanların yani kendi alanında uzman arkadaşlarımızın da yazdığı e, yazılarla aslında toplumu e, gerçekten doğru bilgiyle bilgilendirmeye çalıştık. Yani amacımız oydu. Sanıyorum bunu da biraz olsun başardık ama sizin sayenizde... Bu kitap ne kadar duyulursa sonuçta bu hem baskı olarak var, ücretsiz bir kitap. Türk Ormancılar Derneği'nden temin edilebilir. Hem de PDF'si var. Yani Türk Ormancılar Derneği'nin web sitesinden indirilebilir ve herkese ulaşabilir. Ne kadar çok işe ulaşabilirse o kadar iyi diye düşünüyoruz. Türk Ormancılığı'nın durumuna gelince yani bir resmi görüş var bir de gayri resmi görüş var <gülüyor> Yücel Bey. Yani eğer hükümet açısından ya da Ormancı Görgütü açısından bakarsak her şey iyi, mükemmel. Çok güzel. Dünyaya örnek oluyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede örneğiz biz, i̇şte ağaçlandırmada da örneğiz. Hatta dünyada üçüncü veya dördüncü olduğumuzu bile iddia edebiliyorlar. Hiçbir veriye dayanmadan, hiçbir... Şeye dayanmadan Ama gerçekler öyle değil biz yıllardır bunu yazıyoruz yani meslektaşlarım Türk Ormancılar Derneği bunu anlatmaya çalışıyoruz yani ve bunu anlatırken de biz bizzat resmi verileri orman genel müdürlüğünün verilerini ya da Dünya Gıda Tarım Örgütü verilerini kullanıyoruz ve diyoruz ki bu analizleri yaptığımız zaman hiç de çizilen pembe tablo ortada yok Türkiye ormanları büyük bir tehlike altında Türkiye ormansızlaşıyor gün geçtikçe. Bize söylenen Türk ormanları artıyor. Evet alansal olarak bir artış görünüyor ama bu yekpare bir artış değil. Yani ülkenin 60 ilinde orman artıyor ama bunlar zaten göç veren illerde orman artıyor. Çünkü ormanın üzerinde baskı yok ama göç alan illerde 19 ilde ormanlar azalıyor. Bunu daha önce de söylemiştik. Ve sadece bu alansal azalışın yekpare olmaması yani azalışın varlığı değil. Aynı zamanda biz kağıt üzerinde ormanları arttırıyoruz. Çünkü şu anda... Yani resmi verilere göre 2020 748 binde ama bu senede bir 40 bin hektar eklenirse 790 bin hektar ormanımız ormancılık dışı amaçlara tahsis edilmiş durumda. Yani turizme, madenciliğe, enerjiye, havalimanına, üniversiteye, sağlık tesisine bir sürü şeye ve bunlar parça parça ormanları parça parça etti halde hala daha kağıt üzerinde orman görünüyor. Buraların tekrar ormana dönüşme şansı yok. Ortada. Ya siz bunu göz ardı ederseniz tabii ormanlarımız artıyor dersiniz. Bunun dışında biyo, ülke büyü çeşitliğinde, ülkenin korunan alanlarında büyük zararlar oluşuyor. Korunan alanlar, korunan alan olmaktan çıktı artık kullanılan alanlara dönüştü. Korumayla ilgili birçok özelliğini ortadan kaldırdılar ve en tehlikelilerden biri Türkiye'deki odun üretimi son yıllarda nedenlerinde sorarsanız açıklarım. Aşırı şekilde arttırıldı. Sadece son 4 yılda 2017 ile 2021 arasında odun üretiminin %79'a kadar endüstriyel odun üretiminin yakacak odun üretimi de kattığımız zaman odun üretimi %69'a kadar arttırıldığını görüyoruz. Sadece 4 yılda bu da ormanlarda çok büyük bir yıkım demek. Bunu da bu kitapta kanıtlıyoruz. Yani yıkımın ne olduğunu, o, o aşırı odun kesiminin nereden kaynaklandığını ve hangi saçma sapan nedenlerle A ağaç kestiklerini, milli parklarda bile ağaç kesimine, odun üretimine başladıklarını bunların hepsini bu kitapta anlatıyoruz. Yani eğer ormancılığa sağlıklı mı açıdan bakarsak, yani bilimsel bir açıdan bakarsak ormanlarımız son yıllarda büyük zararlar görüyor. O anlamda Türkiye'de ciddi bir ormansızlaşma. Ve orman bozulması var. Ormansızlaşma ne? İşte ormansızlaşma alansal bir kayıp demek. Ormanların alansal olarak kaybedilmesi demek ama orman bozulması alan olarak orman olsa bile içindeki biyoçeşitliğin azalması, içindeki işte e, tür çeşitliğin azalması, içindeki işte orman örtüsünün azalması gibi birçok şeyi kanıtlarıyla birlikte bu kitapta biz koyduk. bunlar. Çok önemli olduğuna ve kamuoyunun bunu tartışması gerektiğine, medyanın bunu tartışması gerektiğine ve ülkeyi yönetenlerin de bu yazdıklarımızdan bir şekilde ders alması gerektiğine inanıyoruz. Ben zaten... Mart ayında da Rahatı Kaçan Orman diye bir kitap yazmıştım. O da Ormansızlaşma hakkında yazı ve söyleşilerdi. Popüler bir kitaptı. Yani herkesin anlayacağı bir dille yazılmıştı. Daha bilimsel rakamlar istatistiklere boğulmamış bir kitaptı. Anlatımdı daha çok. Orada da uyardık. Rahatı, ormanın rahatı kaçtı diye bizim de halk olarak rahatımız kaçtı diyorduk. Ama yöneticilerin de rahatı kaçması gerek. O yüzden biz e, bu kitabı, en son kitabımızı Türkiye'de Ormansızlaşma'yı yazdık ve inşallah yöneticilerinde rahatı kaçar ve onlara der ki ya ciddi anlamda ülkede bir ormansızlaşma var ormanlarımız yok oluyor buna karşı ciddi tedbir almalıyız ama almayacaklardır mevcut yönetim neden çünkü mevcut yönetimin ormanları yönetim anlayışı ormanlardan e, para kazanmak ormanların yani tırnak içinde kalkınmaya hizmet etmesi bunun için yönetikleri için de ormanları korumak için ormanları uzun vadeli sağlıklı bir şekilde yönetmek için değil de ormanlardan kısa sürede para kazanmak için, sermayeye belli bir transfer, gelir transferi yapmak için, yönettikleri için bir kere anlayışları ters, bunu düzeltmeleri gerekiyor. Evet, çok teşekkürler. Ben de bir de Nusrev Bey'e de şunu sormak istiyorum. Biraz önce Erdoğan Bey şeyi söyledi, endüstriyel odun üretimi, diye bir kavram kullandı. Bir kere bunun ne anlama geldiğini sanıyorum çoğumuz tam bilmiyor. Onu bir açıklamakta fayda var. Bir de buradan bu hakikaten çok değerli ve zaman zamanında yazılmış bir kitabın üzerine ormansızlaşma tehlikesi nelere mal olur? Biraz da bundan bahsedebilir miyiz lütfen? Evet teşekkür ederim. Şimdi e, gerçekten e, özellikle son yıllarda yaşanan ciddi ormansızlaşmaya ilişkin konuları ciddi bir şekilde biz 2019 e, Eylül ayından itibaren e, gündeme getirmeye başladık. 2020 yılında e, yine Erdoğan Hoca ve diğer değerli dört bilim arkadaşımızın katkısıyla yeni bir çalışma grubu oluşturduk. Bu oluşturduğumuz çalışma grubu öncelikle Orman yangınları, aşırı odun üretimi, endüstriyeli ağaçlandırma, dikili satış gibi konularda yaşanan gelişmeleri hızlı bir şekilde çalışmaya ve değerlendirmeye başladılar. Ve daha sonra e, bu yapılan çalışmalar, biraz önce bahsetti Erdoğan Hocam, rahatı kaçan orman diye. Bu da bu biraz önceki söylediğimiz çalışmalardan bir tanesi. Dolayısıyla... Biz bunları hızlı bir şekilde e, kamuoyuyla paylaşabilmek, güncel sorunları değerlendirebilmek adına e, kitap haline dönüştürmeye karar verdik. Çok kısa bir sürede gerçekten özel bir çabayla ki birçok e, bilim adamının arkadaşımızın e, yoğun görevleri hatta yurt dışı görevleri de olmasına rağmen bu çalışmayı aksatmadan sonuçlandırdılar. Öncelikle ben editörümüz e, Erda unucamızla diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önemli bir görevi somut bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla kamuoyu çok güzel bir şey söyledi. Bu tür olayları dikkate alırken e, tepki gösterirken genel geçer e, değerlendirmeler üzerinden bu tepkileri gösteriyordu. Bizim gerçekten işin vahametini anlatabilmek açısından sağlıklı verilere ihtiyacımız vardı. Bu sağlıklı verileri yine resmi rakamlardan hareket ederek ki bakın tırnak içerisinde şunu söyleyeyim resmi rakamların da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Ancak tartışmayı daha anlamlı kılabilmek, aynı mecrada tartışabilmek için mevcut değerleri kullanırken resmi rakamları esas aldık. O nedenle yapılan çalışma çok kıymetli. Öncelikle bunu bir vurgulamak istiyorum. İkinci konu maalesef 2002 yılında 9 milyon metreküp olan odun üretimi, yani e, ülke genelinde ormanlarımızdan yılda çıkarılan e, miktardır bu. Değişik farklı amaçlarla kullanılır, değişik sektörlerde kullanılır. Son yıllarda lif yonga, medfe, yaslı lefa dediğimiz bir grup e, özellikle ülkemizde faaliyet göstermeye ve e, kapasitesini, ülke ormanlarını dikkate almadan genişletmeye çalıştı. Bir de son yıllarda biyomas, biyokütle e, yani odun yakarak enerji elde etmeye çalışan bir organizasyon var. Dolayısıyla bu e, iki grubun da baskısıyla e, e, ormanlarımızı bir korumamız gereken, öncelikle korumamız gereken bir doğal varlıklarımız olarak görmeyip gerçekten ticaretin bir anlayışı olarak gündeme getirmeye çalışan yaklaşımla birlikte çok ciddi talepler artmaya başladı. Dolayısıyla 2000'li yıllarda 9 milyon metreküp olan odun üretimi 2022 yılında 37 milyon metreküp'e çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Yani 4 kat arttı. Bu söylediğimiz rakamlar, Özellikle 2017 yılından itibaren çok hız kazandı ve e, biz bunu şöyle hesaplıyoruz. Ülkemizdeki yıllık artımın yaklaşık işte 42-43 milyon metreküp olduğunu biliyoruz. Bunun yüzde 40'ı e, ülkemizde e, yıllık ürün miktarı yani çıkarılacak olan odun miktarı olarak hesaplanır. Bu yüzde 40'lı rakamlar maalesef yüzde 70'lere dayandı. Dolayısıyla bu e, sürdürülemez bir durum. Bunu desteklemek, bu söylediğimiz ormanların hassasiyeti devamlılığını etkilemesi yönünde şöyle bir kısa bir bilgi vereyim. Dünya'da ondan önceki gün Kütahya'da da e, orman alanlarında bir devrilme söz konusu oldu. Bilmiyorum gördünüz mü? O devrilmenin nedeni yapılan aşırı bakım müdahalesi yani aşırı kesimler ormanlar e, kendi dinamikleriyle o mevcut yapılarını rüzgara, kara, diğer afetlere karşı koruyabilirken maalesef e, aşırı odun üretiminden kaynaklı olarak meşereler içerisinde, orman yapıları içerisindeki dayanışma ortadan kalktı. Dolayısıyla bu tür güçlü fırtınalara karşı direnme imkanları da kalmadı. Bu bundan sonra... Üstelik bir araya girip bir soru sormak Buyurun. istiyorum. Ee, hem Erdoğan hocama hem de size. Şimdi ormanların içinde bulunduğu durum ve yaşadığı sorunlar e, kitapta net olarak anlatılmış. E, i̇şte e, temel bakış açısı o da ormanların hem... E, ...varlık olarak hem de kapladığı alan olarak rant gözüyle bakılması bu alanlara. Döndüğümüzde aslında Türkiye'de ağaç ve orman konusunda ciddi bir duyarlılık da var. Yani hatta bu ağaç ve orman konusundaki duyarlılık... ...doğa denince akla ilk gelen şeyler olarak kendini gösteriyor. Buna rağmen... Hani neyi yapamıyoruz biz? Ee, neden ormanlarımız bu kadar parçalandı? Neden ormanlarımız bu kadar ranta açık bir hale geldi? Biz ha toplum bu kadar hassasken ağaç ve orman konusunda ee, ya yani yasalarımız mı eksik? Yoksa o toplumsal duyarlılığın kamuya taşınması mı eksik? Yoksa kamunun e, toplumun e, görmediği alanlarda başka türlü bir takım amaçlar peşinde bir takım yasal düzenlemeler yapması mı? Nedir aslında e, bu koruyamadığımız ormanlarımızın nedeni? Valla ben burada mutlaka halkın e, tepkisi olduğunu e, kabul ediyorum ama halkın tepkisi yeterli düzeyde değil. Birincisi bu. ikincisi de siyasi iktidar... E, kaynak olarak ormanları bir kaynak olarak görmeye ve mevcut e, süreci süreçteki sorunlarını ekonomik sorunlarını bir boyutuyla ormanlar üzerinden çözmeye hedeflediği için hem yasal yönden hem de idari yönden birçok değişiklik yaptı Sadece bu son 20 yılda 32 kez 6831 sayılı yasa değiştirildi 32 kez ve çıkarılan yasalarla birlikte, Son zamanlarda hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ek 16. madde çıktı 7139 sayılı yasa çerçevesinde. Ek 16. madde bugüne kadar 2B diye bir başımızda bela vardı. 2B'yi kesinlikle aratacak bir düzenleme getirdi. Bu durumda Cumhurbaşkanı istediği alanı orman alanı içerisinden bakın orman rejimi dışına çıkarma şeklinde değil direkt. Dışarı çıkarılmış, hazine arazisi olmuş sahaları değil. Direkt orman rejimi içerisindeki sahaları 2018 Nisan'ından itibaren 10 tane kar karar çıktı. Cumhurbaşkanı kararı, Biri Bakanlar Kurulu kararı olmak üzere 1350 hektar sahayı bir kalemde dışarı çıkardı. Dolayısıyla e, burada ben temel sorunun yönetenlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Eğer yönetenlere siz yeteri kadar tepki göstermezseniz, yönetenlere bu yaptıklarının yanlış olduğunu, dönülmez bir yol olduğunu anlatamazsanız, bu olumsuzluk aynen devam edecektir. Evet. Ben de şeyi de sormak istiyordum demin birazcık girmiştim, özellikle Erdoğan Bey'e de sorayım. Yani peki bu korkunç vahamet diye tabir ettiğimiz durum ormansızlaşma ve işte bayağı bayağı ciddi bir kötüye gidiş var. Ne sonuç verebilir sizce yani gerek iklim açısından gerekse toprak kullanımı ve toplumsal maliyeti neye mal olur bize bunu ne ne olur? Çok çok ağır bir maliyeti olduğu kesin ııı ee... Şimdi bu sorunuza gelmeden öbür şeyi e, Hüseyin Bey'in bıraktığı yerden devam ederek anlatmak B. istiyorum. Zaten kitabımızın 6. bölümü de ormanslaşmaya karşı sürdürülen halk mücadeleleri. Toplumsal mücadeleler. Bunu anlatıyoruz. Türkiye'den seçilmiş örnek şeyleri veriyoruz. E, şöyle bir mücadele var. İnsanlar kendi civarlarındaki e, bozulmaya duyarlı insanlar tepki gösteriyorlar. Ama bu tepkiler genellikle yerel kalıyor. Yani Sayın Söz anlattığı gibi iktidar bir kere ormanları gözden çıkarmış. Ormanlardan para kazandıracak. Yani inşaat sektörüne ucuz ammadde sağlayacak. ihracat sektörüne mal sağlayacak. ihracat gelirlerini arttıracak. Şirketler de alana girmiş durumda. Her taraf delik deşik olmuş durumda. Ağaçlar kesiliyor. Işte. Ve şunu iptal ediyorum. Yani Bizde artık ormancılıkla ilgili kararları orman genel müdürlüğü falan almıyor. Yani maden lobisi var. İşte lif levval lobisi var. Biyokütle lobisi var. Öbür tarafta enerji lobisi var. Bunlar karar veriyor. Bakanlıkta istedikleri gibi, istedikleri kanunu, istedikleri yönetmeliği değiştirebiliyorlar. Yani bu toplumsal tepkiler ne yazık ki yerel kaldığı için ve aslında bunun bir hükümet politikası olduğunu henüz fark etmedikleri ve bir araya gelip bunu muhalefet partileriyle de birlikte, bak muhalefet partilerin de bu konuda büyük ilgisizliği var. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ve bunun bir... Ana politika meselesi olduğunu çözemedikleri için ve halkla da bir araya gelip yani bu toplumsal tepkileri birleştiremedikleri için bu durumdayız biz şu anda. Çünkü engel çıktığı zaman yasa değiştiriyorlar. Yani bizim meslektaşımız diyor ki bakın şu yasaya uygun değil tamam o yasayı değiştirelim. Şu yönetmeliği uygun değil o yönetmeliği değiştirelim. Bir şekilde öndeki engelleri kaldırıyorlar. Oradaki meslektaşımız direnirse zaten ya emekli ediliyor ya sürülüyor. Rotasyon dönemmiş şeyle bir şekilde devreden çıkarılıyor. Yeni genç meslektaşlar geliyor. Onlar da iş buldukları için memnunlar. Gerekli imzaları atıp iş devam ediyor. Şimdi bunu tamamlattıktan sonra Sayın Madra'nın sorusuna geleyim. Yani bize bunun maliyeti gerçekten çok ağır olacak. Şimdi dün de seller yaşandı. Aslında bunlar ormansızlaşmadan değil de şehirlerin betonlaştırılmasıyla ilgili şeylerdi. Ama o şehirleri betonlaştırmak yerine yeşil alanları korusaydı, yeni yeşil alanları yapsaydık. Bu seller bu şekilde olmuyordu. Derelerin üzerine kapatmasaydık, dere yataklarını böyle e, beton şeylerin içine almasaydık, üstünü kapatmasaydık bunları yaşamayacaktı insanlar, ölmeyecekti. Ama bu aşağıki havzala ilgili şey. Bir de yukarı havzaya bakalım. Bizim kitabımızda bu da var. Sel ve taşkınları bu or, yani ormansızlaşmadan kaynaklanan şeylerini anlattık burada. Sayın Hüseyin hocamız anlattı. İşte Hüseyin Emrullah Çelik hocamızın yazdığı bölümde var. Siz ormanlarınızı yok ederseniz yukarı havzada ormanlarınızı yok ederseniz eğer. Orada aşırı odun üretimi yaparsanız, orada maden sahaları açarsanız, yani bir şekilde orada orman işlemi kaybettirip, işte fındık bahçeleri, şay bahçeleri açarsanız, orada yağan yağış anında e, akışa geçecek ve sel ve taşkınlara neden olacaktır. Aynı şekilde Erozyon'un şiddetlenmesine neden olacaktır. Yani bunların hepsi, ormansızlaşmanın toplumsal yaşamımızda çok büyük karşılığı var. Bize maliyeti çok ağır. Ya da gibi biyo çeşitliği bozarsanız artık orası orman olmayacak. Ağaçlık alanlara dönüşecek. O yüzden bizim bunu yani toplum olarak çok gecikmeden idrak etmemiz, bunun farkına varmamız ve bu ormansızlaşmayı engelleyecek şekilde hem iktidar partisine hem muhalefet partilerine baskı yapmamız gerekiyor. Onların ciddi bir... Ormanları koruyan bir politikaya dönüşmesi gerekiyor. Ama şu anda mevcut politika, iktidar politikası ormanları koruyan değil, ormanları bir meta olarak gören ve onu, bütün o kaynakları e, bir kaynak olarak gören ve bunu sermayeye açan ve bundan da para kazandığını, ülkeye gelir kazandığını söyleyen bir şey. Halbuki bakın e, 2020 madencilik raporu var e, hazırlanan e, bakanlık tarafından ve ODA tarafından. Bu madenlerden kömür, mermer, taş ocağı neyse bunlardan devletin payı %3,2. Hani deniyor ya işte tamam bu altın çıkıyor şöyle kazanacağız. Devletin aldığı payı %3,2. Yani devlete de bir şey kazandırılıyor. Belki yerli ve yabancı şirketlere çok şeyler kazandırılıyor. Ama devlete ve topluma kazandırdığı bir şey yok. Ya parasal olarak da gelir yok. Kaldı ki biz ormanları yani parasal gelirle böyle şey yapamayız. Ormanların işlevleri, fonksiyonları, ormanların bize sağladığı ekosistem hizmetleri çok çeşitli. Ve bizim hayata tutulmamız, hayata var olmamız için sadece insanların değil bütün canlıların hayatta var olması ve varlığını sürdürmesi için çok değerli varlıklar ormanlar. Bir evet. kere ormanlara bu bakış açısıyla bakmamız gerek. Evet burada yani maalesef bu son derece önemli konuda programda sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sadece bu genel kamuoyunun yeterince sadece yerel kalması mesela itirazı vardı. Yani daha doğrusu bu tartışıldı. Bunun en önemli sebeplerinden biri de medyanın özellikle bu konuda duyarlı olmamasıdır diye düşünüyor insan. Çünkü kamuoyunun bunları sizinle Konuştuğumuz bu meseleleri biraz daha medya etraflı şekilde kapsayabilseydi, televizyon programları, radyolar ve gazeteler farklı bir tepki olacaktı. Bunları duyunca insanın tüyleri ayağa kalkıyor çünkü diken diken oluyor. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Maalesef süreyi doldurduk. Evet. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli konularından birinde çok önemli bir eser meydana getirmişsiniz. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Biz de sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın i̇yi günler, iyi çalışmalar.